Eda etmesi ve tevli etmesi istenmesi halinde bu ifade kullanılır. Yani dersin ki mesela yukarı şöyle denir: Erselehu bika da. Onu şununla yollarla denir: bak, Resul, Ersele bak Rasul, Ersele. Sonra ne demişti? Çoğu rus, rusul ve rusul ve rusul şeklinde gelir. Evet, Çoğulu rusulun değil mi? Bisekuunis sin. Yani sin harfi var ya rus. Onu böyle cezimlersin. Ruslun de diye gelir. Rusul diye ve bi dammihe dammeleyerek de getirebilirsin. Evet. Rusul, de, rusul, de, rusul de rusul de rusul de çoğludur Resulün. Evet, evet yani Resuller demek. Evet. Şer e, Peki şer'i şer dilde ne demek? Yani ıslahî manası. Evet. Şimdi şeyh bir mana verecek. Evet. Şer'i bir terim olarak Resul kendisine bir şeriatin vahiy ile bildirilip onu tebliğ etmeme, etmekle emrolunmuş Hür erkek bir insandır. Ya ne demek? Diyor ki İnsanun zekerun hurrun uhiye ileyhi bi şer'in ve umire bi tebliğe. Ha, bu. Mi? Bunu bunu yok ezberleme. Tamam. Evet. Güzel şey <gülüyor> Yok güzel. Ben daha e... <gülüyor> şimdi buraya biraz değineceğiz. Konuşalım. Evet. Şayet ona vahiy gönderilmekle birlikte onu tebliğ etmesi emredilmişse o vakit bu bir nebidir. Hımm. Emredilmişse mi? Emredilmemişse. Ha, emredilmemişse. Şahitli diyor ki Nebi'yi nasıl tarif ediyor? Fe innehu fe in uhiye ileyhi. Eğer ona vahyedilirse. Nebi şimdi Resul anlattı. Hı. Resul ne dedi? İnsandır, erkektir, hürdür. Kendisine bir şeriat vahyedilmiştir. Ve bu vahyedilen şeriatı tebliğ etmekle emrolunmuştur. Evet. Resule bu dedi. Şimdi Nebi'yi anlatırken diyor ki, فَاِنْ اُوْحِيَ اِلَيْهِ Eğer kendisine vahy edilirse وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِغِهِ Ve tebliği, tebliğ etmekle, o vahiy olunan şeyi tebliğ etmekle emrolunmazsa olunmazsa, اُوْحِيَ nebi, Bu nebidir. Tamam mı? Ee, şimdi bu söz biraz işgal, müşkele. Hatta Yusuf el-Ghufeyz diyor ki Yusuf el-Ghufeyz Ben ona Gufeyz diyorum. Tamam. Gafeyz der ismi. Yusuf el-Ghufeyz diyor ki bu tarif İslam'a nereden girdi ben hala anlamış değilim. Hakikaten birçok bizim Ehl-i Sünnet alimlerimiz dahi nebi ile Resul'ü anlatırken Nebiyi bu şekilde tarif ediyorlar. Huvellezî uhîye ileyhi ve lem yûmar bi O yani kendisine vahy olunan ve bu vahiyi tebliğ etmekle emir olmayan kişiler diyor annabiye. Ve bunu Şeyhül İslam İbn Teymiyye de çok büyük bir işgal görüyor.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 tipinde. Olum tamam. Mi? Diyoruz ki o zaman bu görüş merceğ. Reddün. Şimdi birkaç görüş var Nebi Aslında. Mesela bazıları şöyle tarif etmiş diyorlar ki mesela huw alazi awwal e, Allahu ilehi bi li bihi yumar İşte bu deminki tarif. Yakın. Diyor ki yani Allah'ın kendisine bir şer ile, tamam. E, Vahyeti ama bununla amel etsin diye vahyetti. Bir şer vahy ediyor buna. Bir din vahy ediyor bir şer. Şer şer vahy ediyor buna. Amel etsin diye ancak tebliğiyle emrolunmuyor. Veya tebliği etmesini emretmiyor Allah. Bu i̇şte halli arası tarifi. Bazıları da şöyle tarif ediyorlar. Diyorlar ki: Huve allazi evhallahu en yed'a vennase ila şeriat rasulin qabluhu. Kimdir? Allah kendisinden önceki resulün şeriatine davet etsin diye ona vahyetti kimsedir. Bu da bir görüş. Bazıları diyor ki: Huve allazi ohallahu ileyhi ve ahbarahu bi emrihi ve nehihi ve khabarihi ve ya'malu bi şeriat beyne İşte bu üçüncü tarif ki tercih edilen, racih olan, tercih edilen tarif de budur. Üçüncü tariftir. Bunu Şeyhülislam tarif evet. etmiş. Nedir bu? Diyor ki, huvellezî evhallâhu ileyhi Allah'ın kendisine vahyettiği ve akhberahû ve ona haber verdiği bi emrihi, emriyle ve nehyyleriyle ve haberi ve haberiyle. Tamam. Ve ya'melû ve amel ediyor amel ed eder bi şeriatî Resulün kablehu Kendisinden önceki Resulün şeriatıyla beyne kavmin müminin. Müminler arasındaki kavim. ve e, Mümin kavimler arasında. Mümin kavim arasında. O zaman diyoruz ki o Allah'ın kendisine vahyettiği ve ona haber verdiği neyle? bir emrihi ve nehi ve haberi. Yani ona emrinden, haberlerinden, nehilerinden haber verdiği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 diyor ki ve ma arsalna min min ve la biz senden önce bir resul ve nebi gönderdik ki bak şimdi Allah ne yapmış resulü de göndermiş nebi de göndermiş ilk tarife göre ne? nebi gö nebi gönderilmiş ve insanlara tebliğ ile yani Allah nebiye vahyetmiş ama Sorum tutulun. Sorum tutulun. E, onu tebliğle sonra burada ne diyor biz seni gönderdik Demek ki Allah bir topluma bunu gönderiyor. Dur ben meal getireyim. Sen onu baştan oku. En azından dinleyenler anlasın. Dur, bunu durdurayım. Evet meal getirdik. Şimdi bak. Bulayım hemen onu. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? arsalna min مِنْ قَبْلِكَ rasulin رَسُولٍ la نَبِيِّنْ Biz senden önce bir Resul ve bir Nebi göndermiş olmayalım. İlla ida تَمَنَّ Bir şey temenni ettikleri zaman, ettiği zaman... Belkş şeytanı, şeytan hemen bir şey atar. Neyi? Fi umniyetihi. Bunun bu temennisine hemen bir şeyler sokar. Tamam? Fayyanoşu kullahu mayulki es şeytanu. Allah da bu şeytanın bu attığı şeyi batı eder, siler yok eder. Tamam? Sonra şeytanı ثُمَّ يُحْكَمُ اللّٰهُ آيَاتِ Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır, ihkam eder. Vallahu عَل۪يمٌ hakim Allah alimdir, hakimdir. Sen mali oku bakayım nasıl tercüme etmiş. Sesli. 50, Hı. 52, 52. Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o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 Ben'u is, be, İsrail. Ben'u İsrail. Tesusuhumul enbiyau, kullemâ haleke nebiyyun khalfahu kullemâ haleke nebiyyun khalfahu nebiyyun ve innehu la nebiyye ba'di. Kânet Ben'u İsrail. Tesusuhumul enbiyau, kullemâ haleke nebiyyun khalfahu nebiyyun ve innehu la nebiyye ba'di. Diyor ki hadiste yani Ben'u İsrail enbiaları onları Beni İsrail'in enbiaları kendilerini idare ederdi. Ve bir nebi öldüğünde mutlaka onu başka bir nebi takip ederdi. Sonra da en sonunda diyor ki Nebi Aleyhisselam, hadisin biraz daha devamı var. Sonra da diyor ki Nebi Aleyhisselam, benden başka nebi, şey benden sonra nebi yoktur. O zaman Beni İsrail'in nebileri ne yapıyorlarmış? Toplumlarını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 Kendisine edilen vahiy ile beraber bu toplumu idare ederlermiş bu enbiyalar. Tamam. Bunlardan, bunların hepsinden ne anlıyoruz? Yani Nebi kendisine vahyolun, tamam evinde kal. O vahyolunla sen ibadet et. Gerisine karışma değil. Tamam mı? Evet. Şimdi e, ikinci tarife baktığımız zaman, ikinci tarife diyor ki Nebi ikinci tarife şimdi itiraz getireceğiz. Biz. İkinci tarife biz nasıl yapmıştık? Allah'ın kendisine vahyettiği insanları davet etsin diye vahyettiği ve kendisinden önceki kendisinden önceki resulün şeriatine Ya ee, yani insanları kendisinden önceki resulün şeriatine davet eden. Tamam mı? Yani Allah kendisine vahyetti ki neden vahy ediyor?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 Ne diyor Allah ayette? Aç bakayım, Kafir ee, Suresinin 34. ayetini aç. Diyor ki, sen açana kadar. Walakat jaa Yusuf, min qablu bil beyinat. Fma zil tum fi shikm min ma bih. Hatta ezahelek kultum, lan ybag sallahu min baghi rasule. Yani ne diyor? Lakat jaa Yusuf. Size Yusuf geldi. Değil mi? Min qablu önceden. Bir beyinat. açık beyinatlarla mucizelerle delillerle geldi. Fe me ziltun fi Getirdiği şeyler hakkında şüphe edip duruyordunuz siz. Şüphe ediyordunuz, şüphe edip durmuştunuz. Hatta ize halake ta ki bu vefat etti, öldü. Yani Yusuf aleyhisselam kultum dediniz ki len min ba'dihi rasulen. Allah ondan sonra bir daha resul yollamayacak. Demek Yusuf aleyhisselam resul. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiydi. Evet. Hı. Yusuf aleyhisselam, bu toplumda Resul dedi. Bu ayetten anlıyoruz ki Resul'dü. Evet. Hı. Peki, şey, ikinci davete göre kendisinden önceki şerate üzerine yaşayan, kendisinden önceki Resul'ün şeriatini e, e, insanlara anlatan, Allah'ın bunu o şekilde vahyetmesi. E, buna göre bu neyin tarifiydi? Neymiş Nebi. Tarif. Yusuf Aleyhisselam kim burada? Resul. Resul. O zaman bu müstakim değil. Yani. Oku bakayım ayeti. Kaçınca Kaçıncı ayet? Hmm. 160, 160, yok. 34, 34. Andol 163 nereden çıktı? 34. And olsun ki Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller getirmişti hmm. ve onu size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet hmm. o vefat edince Allah ondan sonra pe peygamber göndermez dediniz. Hmm. Bu da peygamber. Peygamber dediniz. neyse, Resul evet. yani. Diyor i̇şte ki, Allah, o min, ba'dihi yani. Diyor i̇şte ki min ba'dihi Resulen. Allah? E? İşte Allah o aşırı giden şüphecileri böyle sattı. Tamam. Yusuf aleyhisselam burada Resul. Resul. Kendisinden önceki neyi? E, e, İbrahim aleyhisselam. He, tamam. Güzel. O zaman bu tarife göre ne olması lazım? Nebi. O zaman bu davet tam mustakim değil. Evet. O zaman bizim söylediğimiz gibi. Diyoruz ki Nebi. Allah kendisine vahyetti. Ve ona haber verdi. Neyle? Neyle? Bir emri. Emirlerini. Evet. nehiilerini ve haberlerini ve yamalı bir şeriatı resulün kabli ve kendisinden önceki resulün şeriatı ile amel etmi beyne kavmin müminin mümin kavimler arasında resuller ise beyne kavmin kafirin kafir kavimler arasında evet bunda kim tercih ediyor Şeyhul İslam, İbnu teymiye rahimallah ve birçok diğer alimlerimiz evet şimdi dönelim halil Rasa okuyalım ve o altta şeh sakkaf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 Nebi olmakla birlikte Resul olmaya bilirdi. Evet. Birisi Nebidir, Resul olmaya bilirdi. bilirdi. Oku şimdi Dip not? Dipnot. Dipnotta ne diyor Şeyh? Evet. Şeyh Ömer el-Eşkar. Ömer el-Eşkar. Ömer el-Eşkar el evet. bundan bir hafta önce veya daha fazla, 10 gün önce mi? Yaklaşık 10 gün önce falan Türkiye'deydi. Ben gittim yanına gördüm. Şeyh Ömer Aşkar gelmişti. Ürdün de kendisi. Bizim meşayiklerimiz dendir. Yani böyle e, ilimle uğraşan böyle ilmi olan bir insan. Allah Allah. Yaşı büyük böyle. E, en az elli var. Hı. Ömer Aşkar, Ürdün'ü bizim meşayiklerimiz dendir. Türkiye'deydi. Burada e, geçenlerde birkaç meşayik gelmişti. O da onlarla beraber geldi. Ben gittim yanına gördüm onu. Evet.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 şu buyruğunu açıkça ifade etmekte. Yani risalet verdiğini veya gönderdiğini. Evet. Tamam mı? Şu buyruğunu da demin bizim okuduğumuz ayeti verecek şimdi. He. Senden önce ne kadar Resul ve Nebi'ye risalet verdiysek, gönderdiysek veya. Evet. El-Hac e, 52. Evet. Diğer taraftan Yüce Allah'ın evet. diğer evet. taraftan Yüce Allah'ın bir insana vahiy göndermekle birlikte onun o vahiy herhangi bir kimseye tebliğ etmesi tebliğ etmemesi mümkün değildir. Evet. Yani şöyle bir şey düşünemez ya, düşünülemez. Yani Allah birisine vahyedecek edecek ve o vahiy sende kalsın hiç onu tebliğ etme dursun. Böyle bir şey düşünülemez. Diyor ki alimler hatta. Yani Süphanom nasıl böyle bir düşünülebilir? Bir avam bile mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini düşün. Avam bile tebliğle emrolunmuş. Yani sen bildiğini ailene, oğluna, çocuğuna en azından anlatacaksın. Sen bile tebliğle emrolunmuşsun. En avam bile tebliğle emrolunmuş ve bu bir nebi için düşünülemez. Evet. Diyorlar alimler. O yüzden hatta ee, neyse o hadis aklıma gelmiyor. Şimdi yarım söylerim. Oku inşallah. Oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle, şöyle buyurmaktadır. Ümmetler bana gösterildi. Beraberinde 9-10 kişilik bir topluluk tutan peygamberler gördüm. 1-2 adam bulunan peygamberler gördüm. Bak şimdi gördüm. bu net. Ha. Evet. Şimdi hadiste ne diyor ne sallallahu aleyhi ve sellem? Biraz geri al. Ümmetler bana gösterildi. Hı. Beraberinde 9-10 kişi Bana arz olundu yani evet. evet. Beraberinde 9-10 kişilik bir topluluk bunlar peygamberler gördü. oldu. Yani peygamberler diyor da bu şimdi hoş değil. Nebiler? Nebiler. Tamam? He, çünkü burada biz peygamber dedim insan aklına resul gelir, nebi evet. gelir, her şey gelir şimdi. Burada biz söylemek istediği bir şey var. Orada nebi diyeceğiz, nebi. Evet. He. Nebi diye o tamam. şey yap. Çünkü hadiste nebi geçiyor. Ferayitun Nebiye diye evet. geçiyor.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 Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Evet. Nebi ile Resul arasındaki farka dair yaptığı tercih, yaptığı tercih olan Hı. Resul kendisine yeni bir şeriat vahiy edilen kimse, evet. Nevi ise kendinden öncekilerin şeriatlerini tasdik ve yerleştirmek için gönderilen kimsedir. Hı. İsrailoğulları peygamberlerinin çoğu da böyledir. Evet. şeklinde görüş doğrulaya dair evet. görünmektedir. İsrailoğulların yani. peygamberlerinin çoğu böyledir. Kendisinden önceki. Hı. Evet. Şeklinde görüş doğrula daha yakın görülmektedir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır evet. demiş. Sırtlı. Evet. Devam edelim. Devam. Burada Rabb'e ait e, zamire izafi olan Resul'den kasıt ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi bir dakika. Resulü mudab ila damirel Rabb. Şimdi hemen onu olayım diyor ya elhamdülillahi lezî resulünü gönderen <gülüyor> Allah'a Allah hamdolsun evet. resulünü gönderen burada resulünü o ü var ya damir resulünü gönderen buradaki damir kimmiş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem diyor evet. evet hidayet sözlükte açıklamak ve delalette delalette bulunmaktır şimdi bazıları diyor ki hayır oradaki resulü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 Rasulu hu, hu burada işte diyorlar ki marifedir. Resul de işte burada marife müdaf olmuştur. Müfred, müfredin müdaf ol Müfreddir de Müfredin müdaf olması umu ifade eder. O zaman bütün resullerini kapsar. Tamam. burada resul kelimesi tekil mi çoğul mu? Rasulu Hu diyor. Bak şimdi Arapçasında ne diyor? İbnü Teymi nasıl giriş yaptı? dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Onun hepsini anlattık. Sonra dedi ki elhamdülillahillezî lledi arsal Rasulu Hu bilhuda. Resulünü Hidayet üzere gönderen, gönderen Allah'a hamdolsun. Resulünü hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Buradaki resulden kasıt hangisi işte bunu tartışıyor şimdi Şeyh. Tartışmıyor. Direkt tercihini söylüyor. Diyor ki buradaki resulden kasıt resul. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü burada resul tekil mi? Tekil. Resul resul. Biz çoğunlu demin okuduk şimdi kitapta neydi? Ya rus olacak ya da rusul olacak. Tamam. Şimdi burada rusul kelimesi rusul kelimesi yok, rusul de yok. Tamam. O zaman burada tekil. Madem ki tekil, e bu da bizim kendi şu an İslam akidesinden bahsediyor. O zaman Nebi Sallallahu Aleyhi ve kasteder diyor şey. Bazıları diyor ki hayır. Buradaki her ne kadar Rasul tekil de olsa, müfret kelimesi Rasulullahu Mu'dah Mu'dafinley mi? Mu'dah Mu'dafinley. <gülüyor> müfret Mu'daf umum ifade eder diyorlar. O zaman bütün Rasullerini kapsar. Her ne kadar mesela ne gibi? Incauduni emet Allahi la tuhsuha. Eğer siz Allah'ın nimetini sayarsanız, saymaya kalkarsanız,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 Resul umum olarak sana dinde her şeyi açıklamış zaten. O sorun değil. Ama din, Kur'an ve sünnet de bir, bir bütündür. Mesela sünnetin anlattığı bazı şeyler vardır, Kur'an'da yoktur. Mesela işte namazın beş vakit olduğu gibi. Tamam. Veya işte öğle namazın dört tekat olduğu gibi. Veya bazı şeyler vardır Kur'an'da, sünnet ona değinmemiştir. Şimdi bu mevzuya baktığımızda, şimdi Kur'an'ı siyak sibakıyla her zaman e, iyi düşünmemiz lazım.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 Yani çok var ayet. İnşallah bu derste de gelecek başka yerlerde. O mu ifade eder? O yüzden diyoruz ki biz ee, Kur'an'ın siyak seybatına ve selefin fehmine dönmeden bu meseleler çözülmez. Şimdi bu meselemize gelince de bazı alimler diyor ki burada Resul'ümden kastı Resuller. İkisi de muhtemel Sorun değil yani. Tamam. Evet. Devam.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 Çünkü İbn-i lafızlarını tek tek anlatıyor. İbn-i Teymiye'nin ne dersi bahsediyor kitabında? Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün kaçıncı dersimiz? 12. 12. Bu 12 ders içinde ne işledik? Besmele'nin şerhini. Ve elhamdülillahillezî erselâ rasûlehu bilhuda. Buraya kadar anlattık. Evet. Tamam, Bunların hepsi İbn-i Daha bir cümlesi. Daha bu kademe daha hiç akideye girmedik biz şu ana kadar. Yani metin olarak. Ne işaret ettik 12 derstir? Besmele. Ve elhamdülillahillezî erselâ rasûlehu bilhuda. Eee resullerini veya resullerini hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Hidayeti anlatıyor şimdi. Evet. Hidayet ne dedi? Beyan, Beyan ve delalet. Delalet demek. demek. Evet. demek. Evet. Tamam? Yol gösterir. Buna da ayeti delil verdi. Evet. Tamam? Bunda ayeti ne yaptı? Delil verdi. Devam ediyor. Şimdi hidayeti anlatmaya devam ediyor. Burada anlam biz onlara gerekli açıklamaları Evet. Verdik. Yaptık şeklinde. Yani ne demek? Biz onlara hidayet verdikten maksat ne? Biz onlara gerekli açıklamaları verdik. Biz onlara gerekli açıklamaları verdik. Çünkü hidayet ancak neyle belli olur? Bir şeylerin açıklanmasıyla. Evet. Evet. Tamam mı? Bir adama geldiğini, dedi ki hadi hidayete tabi ol. Adam dedi tamam hadi selamünaleyküm. Ne anladı adam bundan? Beyan edeceksin onu bak aralarında telazum var. O yüzden hidayet ancak ne ol, neyle olur? Açıklama açıklamada ne? Kur'an sünnet var yani. Evet. Tamam? O yüzden Allah diyor ki: "Bu emmesemû. Semû değildi Biz onlara hidayet verdik." Yani beyyenâhum. Onlara açıkladık. Evet. Onlara bir delalet verdik. Evet. Nitekim yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır. Gerçekten biz onu doğru yola, doğru yola hidayet ettik. Hmm. İster şükredici olsun Hı. İster nankör evet. olsun. İnna hedeynahu. Biz ona ne yaptık? Doğru yolu gösterdik. Doğru yol neyle gösterilir? Beyan. Yani biz ona beyan ettik doğru yolu. Essebiyle. İmmâ şekûram ve immâ kefûra. Evet. Tamam. İster küfredici olsun, ister nankör. Nankör olsun. Evet. Nankör olsun. evet. Yani i̇nsan üç. Evet. Bu anlamı ile hidayet bütün insanlar için geneldir. Hı. Hidayet bu anlamı ile bütün insanlar için neymiş? Genel. Evet. Yani ne manada genel? Allah hidayeti ki bu Kur'an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 Bak şimdi, şimdi Allah Kuranda aleyhissalatu vesselam'a bunu tahtaya tahtada biraz işlememiz lazım. Bu önemli. Şimdi özellikle burada şey devreye giriyor biraz uluhiye tevhidi, rubiye tevhidi gibi böyle, evet. tamam mı? Bak şimdi hidayet, hidayet'un hidayet'un hidayet kavramına baktığımız zaman Kurana ve sünnete bir şey anlıyoruz.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 ve delalel ve beyan hidayetü tevfik iki ayrılır. Birincisi ne o zaman? Hidayetül irşad veya hidayetü delale veya hidayetül beyan hangisini dersen de evet. aynı mana. Bu birinci hidayet. İkincisi hidayetü tevfik. Evet. Muvaffak kılınma hidayeti. Hidayeti. Şimdi hidayetül irşad ve beyan bütün insanlar bu manada hidayet olmuştur. Evet. Yani ne demek yol gösterilmiştir. Evet. Şimdi Allah azze ve celle Kur'an'ın hidayet olduğunu söylüyor. Bu Kur'an inmiştir bize. Bu manada, bu manada sen de insanlara hidayet edebilirsin, ben de edebilirim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de edebilir. Bütün mümin insanlara hidayet edebilir. Evet. Ne manada? Yani onları irşad edebilir, yol gösterebilir, beyan edebilir. Evet. Tamam mı? Evet. Hı. Bu manada hidayet. Çünkü hidayet ne dedik?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 Bidat ehli. Sen adama ve adam kafir. Tamam evet. Öyle daha güzel örnek. Bir tane kafir, Hristiyan. Geldi. Sen ona tebliğ ediyorsun şimdi. Onun dininin batılığını anlattın. Kur'an'dan e, İslam dininin hak olduğunu anlattın. Kendi diniyle, onun diniyle mukarene yaptın. Evet. Onu işte ispat ettin. Bak senin dininde ne, ne uluhiyet var.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 Ahmet'in yaratılıp yaratılmamasını. bize deriz ki o zaman birisi diğerine bağlıdır. Mustakil bir iradeleri yoktur. Vesaire Rab olamaz. Böyle anlatıyorsun adamı. Tamam mı? Sonra bu adam, <gülüyor> bu adam, bunu kabul etti veya etmedi. Oraya hiç geçmiyoruz. Senin bu anlatmayla adama hidayet ettin. Yani ne yaptın? Ona yolu irşad ettin, delalet ettin, beyan ettin. Ona. Tamam mı? O zaman bu, bu noktada bütün davetçiler ney?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 Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve veya diğer insanların elinde olsaydı amcasına, İsterdi. amcasını İslam'a sokardı. Evet. İslam'a soktuğu zaman o Hidayetül Tevfik'tir. Evet. Ama İslam'a girseydi Nebi sallallahu aleyhi ve amcası, evet. Nebi sallallahu aleyhi ve irşadından sonra İslam'a girseydi, bunun ismine ne denirdi? Hidayet-ül Tevfik. Hidayet Tevfik. Ve bunu kim yapmış olurdu? Allah. Allah ha, o zaman diyoruz ki, <gülüyor> Hidayetül ül ve Beyan ve Delale bütün insanlar için geçerlidir. Evet. Tamam mı? Ya, çünkü Allah kitabı indirmiştir. Bu kitap hidayettir. Yol gösterendir. Hadisler ortadadır. Tamam mı? Kitap ortadadır. Sünnet ortadadır. O zaman bu hidayet bu noktada bütün insanlar hidayet olmuştur. Yani yol göstermiştir. Allah ne demiş? İnne hâzâ sıratî mustakîmâ fettebiyuhu. İşte bu benim dost doğru yolum. Bak. Hidayeti göstermiş Allah. Fettebiyuhu o yola uyun. Tamam mı? Ama insanlardan küfredenler var mı? Var. İmmâ kefûran in immâ şekûran demin okudum. Küfür edici olsun, lan edici olsun. Peki Kur'an bu ikisinin arasında yine birinci şey giriyor, değil mi? Hani Kur'an hidayet edicidir. E tamam. Hidayet edicidir. Sen Kur'an şimdi irşat ve beyan ve delalet noktasında e, insanlar üzerine hidayet etmiştir ve insanlar bu noktada hidayet olmuştur. Tamam. Yani yol gösterilmiştir. Çünkü hidayet hedeyna beyenne dedik. Demin okuduğumuz ayetler buna delil. Çünkü, lafızları o yüzden ben her zaman söylüyorum derslerdeki. Bunu alimlerimiz söylüyor. Ben onlardan naklediyorum. Bunların en başında Şeyhülislam geliyor. Diyor ki bu ümmetin başına ne gelmişse bak. Sübhanallah ben bunu e, Yusuf el-Ğafes'ten duymadığım zaman, duymadığım zaman, duymadan önce ki Yusuf el-Ğafes bunu İbni Teymin lafı olarak zikrediyor. Duymadan önce benim hep aklımda şöyle bir şey vardı. Ben diyordum ki ya Rabbi hep içimden bunu söylüyordum kendime. Diyordum ki yani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 Hani biz e, işte kulağa hoş geliyor diye değil. Bunların evet. semeresini göreceğiz ileride. Evet. Anlatabiliyor mı? Bunların semeresini göreceğiz ileride. Bu ümmetin başına ne geldiyse bunları fıkı Yani adamla aynı mevzuyu konuşuyorsun bir meclis içinde. On kişisin. Onunuzda farklı şey söylüyorsunuz. Ve hepiniz aynı kelimeyi kullanıyorsunuz. Yani hepimiz aynı kelimeyi kullanıyoruz. Ama hepimiz farklı. farklı şey. Sofilere göre ibadet kelimesi kavramı farklı. Bize göre, selefe göre farklı. İşte ne bileyim bir Başka bir bidatçıya göre, bir batınıya göre, şuna göre farklı. Herkese göre farklı. Vahiy diyoruz. Herkes vahiyye iman ediyoruz. Ya. Ama herkes vahiyden farklı Sıramı. bir şey. Herkes diyor ki evet hidayet şöyledir, böyledir ama herkes farklı bir şey. Bu ümmetin başına ne geldiyse şer'i ıslahları fıkhı geldi. Çünkü ben hakikaten bunu mesela duymadan önceki Sürat-ı hep topluma bakıyordum. Ya biz aynı ibareleri kullanıyoruz. Hepimiz diyoruz mesela kuran Sünnet. Örnek en güzel basit. Bütün toplum demiyor mu kuran Sünnet? Hadisin kârcılarına geç.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 Mutlaka bir yerlerde kaymıştır. Tamam mı? Yüzde yüz hak olan tek fırka. Selef ümmeti. Yüzde yüz hak olan tek fırka vardır. O da Selef ümmetidir. Onun dışındaki bütün fırkaların batılılığı vardır. Selefin hiçbir batılılığı yoktur. Yüzde bir dahi batılılığı yoktur. İşte bu fırkanın dediği gibi ya da Kur'an ve Sünneti Selefin fehmine göre anlamak. Değil mi? Şimdi dönelim mevzumuza.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 Veya hidayetül irşad. Veya hidayetül beyan. Tamam mı? Evet. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de hidayet ile nitelendirilmiştir. Hmm. Şu buyrukta olduğu gibi. Gerçekten bu Kur'an en doğru olana hidayet Heh. eller iletir. Doğru. doğru. Bak. İnne hâzel Kur'an. Bu Kur'an yehdi. Bak hidayet kelimesi. Yehdi. Hidayet eder. Lilleti hiye En doğru yola hidayet eder. Yolu gösterir. Evet. Peki. Her Kur'an'ı okuyan hidayet olmuyor mu? Hayır. O kâfirlerden de Kur'an okuyan yok mu? Evet. Yok mu Mutezile'den Kur'an okuyan? Evet. Mutezile alimlerin hepsi hafız. Evet. Yok mu? Evet. Bunlar hidayet olunuyor mu? Evet. Kısmen. O demek ki Kur'an buradaki hidayetinden maksat. Hidayet-ül tevfik değil. Yani her Kur'an okuyan tamam yola girmiştir değil. Bu ama her Kur'an okuyan hidayet-ül şeklinde hidayet olmuştur. Yani ona, onun hüccet üzerin hüccet görmüştür. Evet.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 İnneke ve inneke sen, la tehdî, tehdî hidayet, ilah sıratı müstakim. Sen doğru yolu doğru yola hidayet edersin. O zaman Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hidayet edermiş. Evet. Peki Allah Azze ve Celle ne diyor? İnneke la tehdi limen ahpbte. Sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Amcasına bile yani amcasını hidayet edememiş. Evet. Şimdi bir, bu ayette diyor ki sen doğru yolu hidayet edersin. Evet de ne diyor? Sen Hidayet, hidayet. Yani meallere baktığın zaman sen doğru yola iletirsin diyor. Doğru. Evet. Ama ikisinde de hidayet geçiyor. İşte sen hidayetül beyan anlarsan meal doğru. Sen doğru yolu gösterirsin. Evet. Mesela ben sana da diyebilirim, Eğer yaran abi inne kelle ile sırâtımız Sen doğru yola hidayet edersin, eğer bir davetçisin. Edersin. Doğru yolu gösterirsin çünkü senin ilmin var. Dersin ki, bak, bu bu bu böyledir. Namaz böyle kılınır. Tevhid budur. İşte tevhid mesela atıyorum, rubüye tevhid, ulûhiye tevhid, isim sıfat. Bunların kısımları vardır. Bu, bu, bu. İbadet bu. Bak bunların, ben hidayet ederim bu manada. Yani yol ve gö yol gösteririm. İnşallah. O zaman bu hangi ayet? Şimdi ayetleri verelim. Şura 52'de. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnneke le tehdi ila sıratı mustakim. Ey Muhammed. Sen doğru yola hidayet edersin. Demek evet. bir Sasem hidayet eder. Başka bir ayette de ne diyor Allah Azze ve Celle? İnneke la tehdi men ve Velakinne Allahe yehdi men yaşa. Sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet, hidayet eder. eder. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ispat edilen hidayet hangisi? Hidayetul irşad, i̇rşad ve yani. beyan ve delale evet, evet. Nef'i delaleti hidayet hangisi? Hidayetut evet, tevfik. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayet etmiş midir? Hayır. Beyan anlamında değil. İrşad anlamında etmiştir. Öyle öyle de deme. Tafsil var. Tafsil <gülüyor> var diyeceksin tavsil. ha. Evet, Şimdi soruyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayet etmiş midir? <gülüyor> Tafsil var. Tafsil var. Hidayetten kastına bağlı diyeceksin. Eğer evet, hidayetul beyan ve irşad ve delalet gösterirsen etmiştir. Evet, evet. Tevkin hidayet Tevfik etmemiştir. etmemiştir. Kaç dakika oldu ders? Yok geçmedi. Devam. Sesli. Biraz Yüce da Allah yaklaş anlaşım. böyle. Biraz da yaklaş. He? Yüce Allah'ın şu buyurunda olduğu gibi. Allah Resulü de hidayet ile nitelendirilmiştir. Ve muhakkak ki sen doğru yola hidayet edersin, iletirsin. Evet. Es şura 52. Hidayet, tevfik ve ilham anlamında da kullanılabilir. Ha, tevfik bak. Evet. O takdirde bu, Yüce Allah'ın hidayete iletmeyi dilediği kimseler hakkında özellik ifade eder. Ha, hastır. O zaman evet. Allah'ın hidayet dilediği kişilere has olur mu? Evet. Yani hidayete tevfik Allah'a has. Tamam. Evet. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bunu da delili bu. Evet, oku bakayım. Allah kimi doğru yola hidayet etmeyi iletmeyi dilerse hmm. göğsünü İslam'a açar. Görüyor musun ayet mü evet. mükemmel? Ne diyor Allah'a? Femen yuridillâhu en yehdiyehu femen kim her kimi. Yuridillahü, Allah isterse en yehdiyehu, kendisine hidayet etmesini. Ona hidayet etmek isterse, yeşrah açar sadrahu, göğsünü lil İslam, İslam'a açar. Demek ki İslam'a göğsünü açmak Allah'ın elinde. Evet. Tamam mı? Bak hidayet Yehdi yehdiyehu. Tamam mı? Bu da hangi ayet? İnan Suresi 125. Devam. İşte bundan dolayı Yüce Allah Resulünü hidayet etme gücüne sahip olmadığını belirterek şöyle buyurmaktadır. Hı. Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Yani Üstte dedi ki sen doğru yola hidayet edersin. Evet. Hı, fark var. Evet. evet. Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete, hidayete erdiremezsin. Evet. Fakat Allah dilediğini hidayet verir. Evet. Şimdi burada Nasıl kıyasul sorayım? evla var. Kıyasul evla var. Kıyasul evla. Şimdi kıyas üç kıy kıy kıyas. kıyası şumulu ve temsil vel evla. Tamam mı? Bu üç kıyas var. Şimdi geç o temsili ve şumulu geç. O, o fıkıh usulüyle alakalı. Tamam mı? O edile işaret, o, o ayrı bir mevzusu. Bir de kıyasül evla mevzusu var. Kıyasül ev, evla tarif edeceğim ise şöyle anlatabiliriz: Hayli hayli. Değil yani mi? eğer bu böyleyse bu hayli hayli böyledir deriz ya Türkçe'de. Evet. Şimdi Allah burada hidayeti kimden nef ediyor? Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den. Eğer hidayet nef ediliyorsa ümmetten, Hı -hı. ondan sonrakilerden hayli hayli nef Hı -hı. olmur. Evet. Değil mi? Ama o zaman buradan ne anlıyoruz? Madem ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den nef yolundu. Evet. Ki bu bütün ümmeti de kapsar o zaman. Evet. Çünkü hayli hayli olayı vardır, kıyaslı evvela olayı vardır. O zaman kime hasmış hidayet? Allah azze ve Allah. Allah devamında söylüyor mu bunu Nebi saselimden nefiy ettikten sonra? Evet. Bak, evet. Nebi saselimden nefiy ediyor kendisine ispat ediyor. Evet. Burada nefi var ispat var. Sonra da başka bir ayetteki üstte okuduk. Evet. Sen Nebi saselime hidayeti ispat ediyor. Evet. evet oku. Bazen burada hidayet anlayacağız. Hidayet evet. ne demek? El hidayet Lugat'ta beyan ve delalet demek. Evet. Bunu kaptığın zaman lugat manasını işi çözüyorsun. Evet. Çünkü Allah ne dedi? Ve enm semud semude gelince fehdeyna Biz onlara hidayet ettik. Evet. Değil mi? Evet. Peki Allah'ın hidayet ettiği kişi nasıl körlük yerine şey hidayet yerine körlüğü seçer?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 Hidayet yani... burada kasıs şey değil mi bu ayetteki? Salih ailesi'nden kasıt değil mi Allah azze ve celle? Onlara biz onlar peygamberle E işte hidayetü delal o olay işte. Ha, işte Nebi sallallahu aleyhi ve Ama biz onlara tevfik olarak şey yapmadık yani ha. vermedik anlamı kullanıyor Allah azze ve celle. Ya mevzu o da zaten. Ben orada bu, buna ben dönmemin sebebi Hedeyna maksat hidayet kelimesinin beyennâ manasını geldiğini fıkhedersek bu iki ahiyeti birbirinden açıp, ayırt edebiliriz. Anladım. Anladın mı? Mevzu o yani. Evet.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 delil bu hadis. Ne diyor hadiste? Ne diyor hadiste? Had hadisi oku Beyhaki. bakayım ta takricini. Oku. Be oku. E bir. Beyhaki Ez-Zühd 297'de İbni Adi El-Kamil 2-2168'de evet. İbn Ömer'den merfu olarak şu hadisi rivayet etmektedirler. İyilik boşa gitmez. Günah unutulmaz. Deyyan olan ve herkese amelinin karşılığını veren asla uyumaz. Evet. İstediğin gibi ol Nasıl diyanet edersen, sen de öyle diyanete maruz kalırsın. Ne yaparsan onunla karşılaşırsın. Evet, evet. Bu hadisin senedir de zayıf, tamam, hadis zayıf. Tamam geçme takricine. Hadis zayıf. Ama bunun neyde yeri var? Dilde. Evet. Tamam Bu hadis dilde. Ne diyor şimdi hadis? Kema yedinul fetayudan. Değil mi? Din kelimesi var. Kema yedinul fetayudan. Veya ta takrijinde geçen hadis. El birru la yubla, Vel ismu la yunsa. Vel la yenam fe kun kema şi'te sonra diyor ki hadis sonunda kema tedinu tudanu nasıl diyanet edersin yani nasıl karşılık verirsen değil mi tudanu sen de öyle diyanet olursun yani karşılık görürsün hadiste ne yaparsan onun karşılığını görürsün o zaman bunu hangi kelimeyle kullandı tedinu tudanu o zaman dinin manalarından bir tanesi ne? Karşılık Karşık, ceza. Evet. Tamam. Devam. Bir diğer bir diğer manası boyun eymek ve emre bağlı olmak demektir. el hmm. Bunlardan bir tanesine ne? Boyun eğmek. Evet. Yani el kudu Evet. Onun önünde eğildi ve boyun eğdi anlamında dale lehu denilir. Mesela din dene den gelmiştir. Mesela dersin ki dale lehu ne demekmiş dale lehu ona? Dene boyun, boyun eğdi. Evet. Tamam mı? Dâne Yani ne demek? Zelle ve kadelesi. Zelil oldu, boyun eğdi demek. Evet. O zaman dini mananın bir tanesi ne? Yani zelil olmak, boyun eğmek, el pençe böyle. Evet. Tamam mı? Yani boyun eğmek. Evet. Dan Allah'a bi kezâ. Mesela dersin ki, dâne allâhe bi kezâ. Allah'a bununla dân etti, evet. din etti. Yani boyun evet. evet. Veya, alâ kezâ. Yani şu yol ile ya da şununla Allah'a ibadet etmeyi dil edildi de denilir. Yani bir mana ittakazahu ya yaabuduhu bihi. Kendisiyle ibadet edeceği din olarak e, edin din edindi bunu. Bu evet. evet. O burada, zaman dinden maksat nedir? Onu anlatacak. Burada ise dinle kasıt yüce Allah'ı Resulullah ile göndermiş olduğu ister itikadi, ister kavli, ister fiili olsun bütün hüküm ve şeriatlerdir. Yani Nebis Aleyhisselam'ın gönderildiği şeydir. Evet. Tamam? Dinden maksat evet. budur. Burada dinin hakka izafe edilmesi, mefsufun sıfatına izafe edilmesi kabiliyemiz. Geç onu. Ondan önce bak şimdi. Burada ne dedi? Din boyun eğmek. Evet. Tamam mı? Din boyun eğmek. Lugat manasının. Bir tanesi de ceza. Evet. Doğru mu? Şimdi İslam dininin ısla, sözlük manası bu. Din, şey, din kelimesinin sözlük lugat manası buymuş demek ki. Ceza, Cezakal. boyun eğmek. Tamam mı?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 Şer'i manası da Resulullah'ın getirdiği şeylerin ismi. Peki, Peki sen Resulullah'ın getirdiği şeylere ne yapmak zorundasın? Boyun eğmek. Boyun eğmek. Bak birinci manası. Boyun eğdiğin zaman neyi göreceksin? Karşı Karşılığını göreceğim Bak. Evet. Aralarındaki bak. O yüzden e, çoğunlukla nedir? Lugatla ile ıslahi manası arasında kuvvetli bir bağ. bağ vardır. Mesela akidenin bir sürü manası vardır. Mesela, mesela akide kelimesi ak'tan alınmıştır. Değil mi? Evet. Akide kelimesi. Ak... Akıd maddesi mesela el-rabdu ve şed manasına gelir. Bağlamak, düğünlemek. Evet. Bir manalarından bir tanesi el-ahed, anlaşma. Bir manalarından bir tanesi el tekit. teykit. Bir manalarından bir tanesi el-mulazeme, mülazeme, lazım olmak. Tamam bak Bak heps, hepsinin şer'i manasıyla bir bağlantısı var. Akıdenin şer'i manası ne? Tamam. İnanılması gereken şeylere sağ, sağlam bir şekilde inanmak. Evet. Bu kısaca. Yani peki. Bir insan bir şeye inandığı zaman kalbini ona bağlıyor mu? Bağlıyor. Evet. Onu kendisine lazım kılıyor mu? Kılıyor. Bir anlaşma yapıyor mu Allah'la? Evet. Yapıyor. Hı? E bunu tehkitliyor mu? Tehkitliyor. Evet ben buna inandım. Bak hepsinin manaları var. Değil mi? Evet. Hepsinin manaları var. Evet. Böyledir ya bir balans var. Mesela iman. İmanın e, kelime manası ne? Ettastif. Evet. Veya o, onu münakaşa edeceğiz. Evet. Şeyhül İslam tasdik tam değildir diyor, ikrardır diyor, Doğrudur diyor. E, ta, ama alalım şimdi biz tasdik, iman tasdik etmek. Evet. Peki, Şer'i manasına gel, kalbile tasdik. Bak, evet. Dil, fazlalık var, dille ikrar ve azalarla amel. Evet. Şer'i olarak baktığımız zaman nasıl fazlalık gelmiş? E, tasdik kısmı var mı şerî imanasında var? Bak görüyor musun bağlantılar hep böyledir yani. Evet. Tamam. Evet. Hak olan din demektir." demiş. Hak mastardır. Bir şeyin sabit Onun olur. biraz öncesine gel, bir cümle öncesi. Burada dinin hakka izafe edilmesi, mevsufun sıfatına izafe edilmesi kabilidir. Yani ne manası? Diyor ki dinin hakka izafe edilmesi, dinul hak kelimesi Değil diyor İbn Teymi. Evet. Yine dönüyor. metne, mecbur. Yok bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu bil bilhuda. Resulünü hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun ve dinil hak ve hak din üzere gönderen Allah'a hamdolsun. İşte burada dinin hakka izafe edilmesi. Mesela Ahmet'in eli. Evet. Burada el kime izafe edildi? Ahmet'e. Bunun gibi. Burada din evet. neye izafe edildi? Hakka. Evet. Diyor ki işte buradaki izafe ne diyor buradaki izafe? Mevsufu yani mevsufun kabildi. sıfatına izafe edilmesi. Yani burada şey bir sıfat mevsuf olayı evet. var gibi. Tamam mı? Yani mesela ben, diyoruz, ben diyorum ki Ahmet'in eli. Burada Ahmet tamam mı? Mevsuftur. Eli ona yani muda mudafinley de evet. mana olarak e, Ahmet'i elle vasfediyorsun. Hak gibi. Ha. Gibi sanki. Evet. Gerçi bu biraz e, muda mudafinleyine döndü de. Burada dinul hak, hak. Ha, e, yani hakkın dini yani eddinul hak demektir sanki. Evet. Yani hak olan din. Hak. Sıfatın mevsuftu. Evet. Evet. Hak mastardır.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 Eee. İşte Fatiha'nın namazın rükünlerinden bir tanesi ne? Diyorsun ki Fatiha. Evet. Değil mi? La salate limen la limen lem yaqra bi ummil kitab. Bir sürü rivayetler var. Fatihası okumayanın evet. namazı yoktur. O zaman diyor ne diyoruz burada? Fatiha namazın rükünlerindendir. Evet. Tamam. Rükümler, isimlendiriyoruz. Evet. Selefimiz isimlendirmiş bunları. İnsanlar anlasın diye.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 Evet. Hakikati olmayan, batıl olan şeydir. Evet. Evet. Üstün kılmak için Allah'ın ifadenin başına gelen lan için... Yani li yuzhirahu. Evet. Şimdi dönüyoruz metne. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi lezî ersal rasûlehu bilhuda ve dinil haq. Resulünü hak din ve hidayet üzere gönderen Allah hamdolsun. Li yuzhirahu onu üstün kılsın diye. Aleddini kullihi. Bütün dinlerin üzerine. Evet ve kefa billahi şehîden Şehid olarak da Allah yeter. Şahit olarak da Allah yeter. yeter. Şimdi buradaki li onu üstün kılsındaki lam var ya evet. diyor ki oradaki lam neymiş? Talil ta için. Evet. İçin. Yani onu üstün kılması için. Evet. Ve gönderen anlamındaki fiile taalluk etmekte. Tamam on, onları geç. Onlar uzun hikaye. Evet. Üstün ve garip gelmek anlamını verir. Evet. Yani Çünkü ne? burada aslında şey demek istiyor. İşte lam, burada car, mecrudur. Car, mecrudur bir şeye mutallik olur. O da ersaneye mutalliktir vesaire. Onları geç, evet. Üstün ve galip gelmek anlamını, anlamını verir. Ha, şimdi liyuzhirahu, onu üstün kılsın. Zuhur ne demekmiş? Zuhur, bimanel uluğvel galebe. Ulu ve galebe manasına gelir. Zuhur, yani liyuzhirahu zuhur. Evet. Ulu ve galebe, yani üstün olmak, galip gelmek manasına evet. gelir. Yani onu üstün ve galip kılsın diye. Evet. Tamam yani Üstünme ne demek? Anlamını verir. Yani delil ve belge ile bütün dinlere karşı üstün kılmak için dinini gönderen demektir. Evet. evet. din lafının başındaki elif, lam cins içindir. Ha. Şimdi burada eddin o kelimesi. Biz ne dedik geçen derste? Eliflamın bir sürü manaları var. İşte istihrak ifade eder. Evet. Mesela hamda anlatırken istihra anlattık evet. değil mi? Cins dedik manalarından. Buradaki eddinden maksat el cins. Yani evet. bütün e, dediğin din. Din, dinin cinsleri. Din hangi cinsi var? Yani bu cinsten kasıt ne? Yani sen ne din diyorsan o dindir işte. Evet. Tamam Özel, mı? İşte bu bütün dinlere ne yapmış? Buraki eliflam cins ifade eder. Yani ha e, aha bu bizim anladığımız İslam var ya, o İslam var ya ona ne diyoruz biz? Din. O din cinsinden olan diye adlandırılan ister bunu insanlar bir cinse soksun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 E, üstün gelsin diye, evet. evet. Şahit olarak Allah yeter ifadesindeki şahit, yani şehit, Hı. fail vezinde olup şahit olduğu anlamdaki fiilden mübalaatı bir Şimdi biz ne diyoruz? İsm-u fail. i̇sm fail, işte mesela faale yaptı, failun yapan. Evet. Şehidun kelimesi ki biz bunu kullanıyoruz. Mesela e, Allah'ın kelimesi ulya olsun diye savaşan ve bu yolda samimi şekilde e, öldürülen kimselere ne diyoruz biz mesela şehit diyoruz. Güzel. Allah yolunda öldürülene şehit diyoruz. Ve şehit burada nedir? İsmi fail. Evet. Peki. Ve mesela burada ismi fail, tamam mı? O öldürülen şehit de o konuşulur. Ve şehit burada "Kefe billahi şehiden" dedi ya. Allah şehit olarak yeter dedi ya Ebnü Onu anlatıyor şimdi. Tamam mı? "Kefe billahi şehiden." Şimdi şehit ne demek? Fail babından mubaun min şehde <gülüyor> şehit en mubala ifade eder şehide şahit oldu Şehidun fazla fazla hayli hayli şahit olan şahit olan demektir Evet o zaman şehit kelimesi immamine şehadeye <gülüyor> şaadetten alınmıştır bu de ne demek bir man ihbar ve İlam bildirmek haber vermek demektir an oku bakayım ne diyor Şehitten başla. Şahit olarak Allah yeter ifadesindeki şahit Şehit. Şehit. Şehit, şehit olarak Allah yeter. Şahit mi diyor? Şahit diyor. Şahit olarak Allah yeter ifadesindeki şahit, Oraya çiz. Şehit demiş parantez içerisinde. He tamam parantez içinde olup, demişse tamam ha. o zaman. Evet. Fahil vezide olup şahit olduğu anlamındaki fiilden mübalağa kimidir. Evet. Mübalağa yani böyle evet. ay, fazlalık. Tamam mı? Evet. Mübalağa etmek var ya. Evet. Hı. Bu da ya haber vermek ve bildirmek anlamındaki şahadetten Yahut da. Bak şehit bulunmak. kelimesi ya şahadetten alınmıştır. Evet. E, da. Ama bu şahadet ne demek? Haber veren ve bildiren manasında evet. gelen şahadetler almıştır. O yüzden o zaman sanki şehit evet. bildiren haber veren manasına gelebilir. E? Ee, evet. Yahut da hazır bulunmak anlamındaki şahadetten veya yine şahadetten gelmektedir evet. ki onun manalarından bir tanesi de hazır bulunmak demek.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 Birincisi haber vermek, bildirmek. Diğeri de hazır olmak. Evet. O zaman mana nasıl anlaşılır bu İbn-i Tehmiye'nin kastından? Şu ikisi, ikisi de anlaşılabilir. Evet. Şu ikisi de umum. O zaman sanki şöyle demiş oluyor. Allah şehit olarak yani haber veren ve bildiren olarak yeterdir. Res, neyi haber veren ve bildiren? Resulün evet, sıdkını, doğru. evet. doğruluğunu. Veya Kendisi. veya diğer bir manasını itibar alacağız. Allah şehit olarak yeter yani. Evet. Mutlali olarak, her şeye mutlali olarak evet. yeter. Nasıl tercüme Hazırlı. etmiş sonunu oku? Ee, yani Resulünün doğrulu haber veren olarak yahut da kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadı, her şeyi gören ve hazır olan ha. şahit olarak Allah yeter. Demek yani Allah Allah şehit olarak yeterden iki şey anlaşılır. Yani ya Resulünün ya Resulünün e, sıtkıntiyetinden haber veren bildiren olarak evet. Allah yeter. Ya da Resulünün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 Şanı yüce Allah'ın şahitliği, O'nun sözü, fiili, Resulüne yardım, mucize ve getirmiş olduğu dinin apaçık hakkının, hakkın kendisi olduğuna dair çeşit ile desteklemesi şeklin, şek, e, şekillerindedir. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka... Ha, yeni bir metin ben... mi? He? Yeni metin şimdi. He. Tamam. tamam. Oraya. oraya girmiyoruz. Tamam. Şimdi burada şuna değineyim. Şimdi e, buraya kadar anlattı. Evet. Şimdi biz o zaman İbn Teymiyye'nin kelamında ne işledik şu ana kadar? Daha mukaddime'deyiz. Bak daha mukaddime bitmedi. Evet. Önümüzdeki derste devam edeceğiz. Mukaddime şu. Bismillahirrahmanirrahim anlattık. Elhamdülillahi allazi arsala rasulahu bil huda ve dinil hakki li ala dini kullihi ve kefa billahi şehiden anlattık. Buraya kadar işledik. Sonra İbn Teymiyye devam ediyor diyor ki ve eşhedü la ilaha illallah vahdehu la şerikele. Şahadet ederim ki o tektir ve onun ortağı yoktur. İkraren bihi ve tevhiden. İkrar ve tevhid olarak, tamam mı? Sonra devam edecek. Diyecek ki: "Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü ve şahadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Sallallahu aleyhi ve ala ve sahbi ve teslimen mazidan salat selam getiriyor." Tamam mı? Bu da mukaddimedir İbn Taymiyen'in. "Fe emma ba'd. Bundan sonra "Fe hadha itikadul firkatin naji'e." Fırkatın naji'enin i̇şte, itikadı budur deyip itikada gelecek.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 hep şer'i ıslah kullanarak anlatmış dini. Bak mukaddimeyi bile anlatarken demiş ki Bismillahirrahmanirrahim. Bak şer'i bir ıslah. Kur'an'da adeste dolu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Dolu. Hamd. Şer'i bir ıslah. Değil mi? Ellezi erselâ rasûlehu. Rasûl bilhudâ hidayet ve dinil hak hak din liyuzhirahu aladdin. Dinler üzerine üstün kılsın. Bak. Ve kefa billâhi şehîden. Bunların hepsi şer'i ıslah. O yüzden tek tek anlatıyoruz bunları. Yani hal anlatıyor, biz de ufak tefek talikler düşüyoruz. Ee, i̇nşallah Akide'ye gireceğiz i̇nşallah. E, birkaç ders içinde veya belki önümüzdeki ders komple belki bitiririz şeyi. Biraz zor olur ama mukaddimeyi i̇ki, dersini, iki ders gibi bitiririz inşallah. Sonra artık metnin kendisine geçeriz. İnşallah zaten kaç bir saat 15 dakika oldu. Burada duramam.